Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bizleri böyle güzel ve bereketli bir vesileyle yeniden buluşturan Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz'e aline ve ashabına da sonsuz salatu selam olsun inşallah. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Dün gerçekten çok heyecanlı, çok güzel, çok verimli. Bugüne çok çok fazla hikmet ve ibret devşirebileceğimiz bir dersin ardından bugün de yine o ayarda bir derste huzurlarınızdayız. Hocam da bizlerle beraber I don't know. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar bulduk. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Hamdolsun. Kolaylık, sağlık. Aciziz hocam süre konusunda sıkıntı yapmayın inşallah. E Kanal tamam. Bizim için. <gülüyor> <gülüyor> İstediğimiz kadar konuşabiliriz. Çünkü bugün çok yoğun bir gündemimiz var. Artık genel davet başlıyor ve genel davet başlayınca Mekkeli müşrikler çıldırıyorlar. Kelimenin tam anlamıyla. Önce birinci Habeşistan hicreti, ikincisi arkasından geliyor. Ayrıca bugün böyle yüreğimize su serpecek o bütün deptebeli zamanın için. Hazreti Ömer'le Hazreti Hamza'nın gelişleri artık, e, evet katılışları inşallah bugün konuşulacak. E, lakin dünden hocam çokça sorulan bir suali hemen size aktararak başlayayım. Dün dediniz ya Müslüman'ın bugün uyku ahlakı yok diye e, YouTube'daki yorumlarda en çok sorulan bu. Çok kısaca bahsedebilir mi hocamız? Müslüman ahlakıyla alakalı diyorlar. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz nazil olan Müzzemmil Suresi ile birlikte aslında bunun çok güzel bir örneğini ve modelini oluşturdu. Hı. Bir Müslüman hangi saatlerde kalkar, ne yapar, gecesini nasıl imar eder, nasıl böler e uyku çok büyük bir ihtiyaç. Mesela ya. bir insan birkaç gün yeme içme Olmadan yaşayabilir ama uykusuzluk öyle bir şey ki bir sürü bir mesela trafik kazasının nedeni de uykusuzluktur. Evet. Aç kalıp da kaza yapan yok ama Doğru. uykusuz kalıp da kaza yapan çok yani. Dolayısıyla orada çok temel bir ihtiyacın bir terbiye sistemiyle düzene girdiğini görüyoruz. Bu terbiye sistemini biz bir bir buçuk saat falan ancak konuşabiliriz. Çünkü Efendimiz öncesinde Vicdanları inşa ediyor, akılları inşa ediyor, o rahat uygunun olabilmesi için yeme içme noktasında bazı düzenlemeler yapı yapıyor. Yani bir tedrib dediğimiz alıştırmayla o noktaya varabiliyor. E bugün mesela çok böyle yaşı işte 20-25-30 olmuş kardeşlerimizin şimdiye kadar bu noktada bazı şeyleri düzenlememişlerse hadi ben karar veriyorum yarından itibaren şöyle deyince olabilecek de bir hmm. iş değil. Bunun bir sistemi var. Onun için o sistemi böyle kamilen güzel bir biçimde işlemek lazım. İyi de bir dinleyip oradaki dinlenenlerin üzerinden de bir düzene girmek lazım. Onun için kardeşlerimize bir ders tavsiye edelim bu konuda. Edelim hocam. Benim uyku ahlakı başlığı altında Siyer TV'de yaptığım iki tane ders var. O dersleri güzelce bir dinlesinler orada bazı maddelendirmeler yapmışız hı hı. onları alsınlar üzerinde dursunlar biraz üzerinde çalışsınlar ve oradaki sistemi ellerinden geldiğince uygulamaya çalışsınlar İnşallah, İnşallah o zaman o konuda zihinlerinde bir şeyler biraz daha i̇şte netleşecektir. Arkadaşlar YouTube'da TV yazdığınızda e, hocamızın e, kanalı o, o vakfın kanalı orada hocamızın bugüne kadar yaptığı hem bütün konuşmaları hem bu programın da bölümlerine ayrıca da o uhla, uyku ahlakıyla alakalı sorularınıza cevaplayacaksanız bununla alakalı orada iki tane uzun uzun uyku ahlakına dair müstakil video Aynen. var. Artık konuya başlayalım hocam. Dün Buyurun. bahsettiğiniz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 yıl boyunca özel davet gizli teşkilatlanma ondan sonraki 3 yıl genel davet Gizli de teşkilatlanma. teşkilatlanma dediniz. Evet. Nasıl oldu genel Darül Hocam? O Şimdi aleyhissalatü vesselam efendimiz üç yıl boyunca yoğun bir biçimde Darül Erkam'da sahabeyi yoğurdu. Nasıl yoğurduğunu biraz anlattık. Evet. Kur'an'la yoğurdu, şahsiyetlerini yetiştirdi, ahlaklarını oturttu, kalplerini, ruhlarını, bedenlerini sadece bir yöne çalışmıyor sala selam çünkü İslam bir bütün her şeyini tanzim ediyor. O noktada o 3 yıllık süreç aslında çekirdek kadronun inşası. Belli bir düzene gelince bu gelen ayet yakın akrabanı uyar ayeti şu ara suresinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme cibril Emin o ayeti getirdiğinde ne yapması gerektiğini de söyledi. Topla akrabalarını ve onlara açık açık Allah'ın dinini tebliğ et, kendinin peygamber olduğunu söyle, putlardan yüz çevirmeleri gerektiğini söyle, onları tevhide, İslam'a, imana davet et dedi. Ali vesselam efendimiz bunu duyunca çok sarsıldı çünkü çok kolay bir şey değil. Evet. Şimdi biz de siz de diğer kardeşlerimiz de çok iyi takdir edeceklerdir ki akraba ile ilişki zor bir ilişki. Doğru. Çok zor. Yani insanın hassas hassas ilişkiler. Yani orada sürdürmesi gereken bir şey çünkü sünay rahim. Ama her an kopabilecek kadar da riski olan bir şey. Ve akraba akrabayı dinlemiyor. Yani siz dışarıdaki insanlara çok rahat bir biçimde birçok şeyi anlatabilirsiniz. Kendi babanızı anlatamazsınız. Kendi annenizi anlatamazsınız. Amcanızı anlatamazsınız, dayınızı anlatamazsınız. Bugün biz bu nasıl bunların sıkıntılarını yaşıyorsak Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de yaşadı. Ve Efendimiz eve kapandı. Ne yapacak yapacağım dedi. Birkaç gün dışarıya çıkamayınca halaları merak ettiler sallallahu aleyhi ve sellem'i yanına geldiler. Halen Müslüman olmamışlar. Zübeyir'in annesi Safiye anamız ve yanında diğer kardeşleriyle beraber. Ne oldu sana niçin gelmiyorsun yanımıza dediler. Onlar da o aleyhissalatü vesselam efendimiz de dedi ki bana Cebrail böyle bir emir getirdi. Bundan dolayı ben de biraz sıkıntıdayım. Halaları biraz destek oldular sallallahu aleyhi ve sellem'e. Dediler ki sen bir davet tertiple çağır hepimizi. Orada kal, konuşma yap. Netice itibariyle uyanıyor, uymayan uymaz. Ali İsraatü vesselam efendimize de tamam dedi. Hazreti Ali de aynı aileden. Ali ile beraber bir hazırlığa giriştiler. Bir davet tertiplediler. Ve efendimiz haber gönderdi Ali ile hepsini davet etti. Nereye? Kendi evine hmm. ve neredeyse sayı 40-45 kişi yani akrabalarının hemen hemen hepsi var. Amcaları, amca çocukları, baba Ebu tarafı amcacıkları, Ebu Leheb de var zaten Ebu hep olayı zaten başka hmm. bir noktaya doğru kaydıracak. Şimdi buradan çok ama çok önemli dersler alıyoruz da en önemli mesele tebliğde usul ve uslup açısından önemli bir ders alıyoruz ve vesselam Efendimizin akrabalarının yanındaki değer ve kıymeti de buradan öğreniyoruz. Netice itibariyle yiyen evine davet ediyor, bütün akrabalar icabet, ediyor. icabet ediyorlar. Hepsi aile büyükleriyle beraber Allah Resulü'nün nasıl sevdiklerine dair bir işaret. Bu işareti daha daha sağlamlaştıracak bir şey daha var elimizde. Efendimizin iki tane kızı Rukiye ve Ümmü Gülsüm kiminle nişanlı? Ebu Leheb'in Utbe ve Uteybe isimli i̇ki oğluyla. iki oğluyla söz kesimi biz öyle diyelim evet. Türkçesi söz kesimi olmuş aralarında. Böyle bir şey peki Ebu Leheb niçin bunu istemiş? Çünkü Efendimizin ahlakına aşık, çok iyi biliyor. Böyle bir babanın kızları benim gelinlerim olmalı dercesine böyle bir işe kalkışmış. Bunların hepsi İslam'dan önce olan şeyler şimdi İslam dönemi gelmiş 3 yıl geçmiş aradan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları bir yemeğe davet ediyor. Sofra kuruluyor bir efendimiz bir oğlak kesmiş güzel işte ikramlarda bulunuyor Hazreti Ali elinde bazen süt ikram ediyor bazen su ikram ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemeğin hemen arkasından kalkıp konuşacakken sözü Ebu Leheb başlıyor. Ey yeğenim diyor. Eğer bizi buraya kendinin kaç zamandır iddia ettiğin meseleden dolayı çağırdınsa o meseleyi hiç açma biz seninle bu mesele hakkında konuşacak değiliz. Sen zaten atalarının dininden yüz çevirerek bize bu noktada çok ciddi bir sıkıntı soktun. Sen böyle bir meseleyi konuşursan eğer bizimle senin aranda başka şeyler oluşur onun için o meseleyi iç açma. Bu bütün akrabaların kanaati değil ama değil, değil mi? ama Böyle o konuşuyor. Şimdi netice itibariyle akrabalar içerisinde bir aile büyüğü bir Hı. söz söyleyince başka kim cesaret eder tamam. başka bir şey söyler. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah yani o noktada anlayabilme ufku bize versin gerçekten çok önemli. Üstelemedi Efendimiz tamam ve davet hiçbir şey konuşulmadan dağıldı eğer üsteleseydi sözü zayi edecekti ve davetin tesiri kırılacaktı. Biz buradan davetin usul ve uslubunu öğreniyoruz. Akrabalar meselesi çok hassas, onun için sözü zayi etmemek gerekir. Hmm. Zayi edildiği anda tesir kırılır. Bir daha kazanamazsın kazanamazsın. Aynı şey eşler arası için de geçerli. Mesela bu noktada bana çok şeyler geldiği için burada bir cümle söylemek lazım. Diyelim ki hanım namaz kılıyor. Biraz daha İslam öncelikli yaşıyor. Bey de bu yok. Tersi de mümkün. Bey hanım arasındaki meselelerde de çok böyle ısrarla söz girerse araya o sözün arkasından hiçbir hayır gelmez. Orada olması gereken Efendimizin yaptığı gibidir attı daveti Efendimiz'e konuşmadı. Çünkü sonraya lazım bu. Hazreti Ali ile istişare ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ali kaç yaşlarında o gün? 13 yaşlarında. 13 Ali ne yapacağız diyor. Ali diyor ki ya Resulallah bir daha çağıralım. Tamam diyor Efendimiz o zaman hazırlığa gir bir daha bir davet hazırlayalım. Yine yemeğe çağıralım. Yine sen git akrabaları çağır gelsin ama bu sefer ben Ebu Leheb'den önce konuşacağım diyor. Aynı şekilde yine bir davet yapılıyor sallallahu aleyhi ve sellem çağırıyor tekrardan insanlar yine geliyorlar akrabalar Ebu hep yine şeyde bekliyor pusula yani bir şekilde o sözleri söylettirmeyecek, öyle. aynen öyle Hı -hı. ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu sefer tedbirli. O başlamadan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz konuşuyor ve sözünün sonunda orada konuşmanın metni var bizim kaynaklarımızda. Allah'ın birliğine çağırıyor, peygamber olduğunu söylüyor, atalarının dininden yüz çevirme gerekliliklerini onlara anlatıyor birçok şey söylüyor. En sonunda diyor ki Allah'a giden bu yolda bana kim yardımcı olacak, kim ensar olacak ses yok. O anda Ali elinde bir su sürahisi var onu bırakıyor ben ya Allah diyor. Hazreti Peygamber bir daha tekrar ediyor. Allah'a giden yolda bana kim ensar olacak yardımcı olacak yine ses yok Ali'nin yine eli havadadır. Üçüncü kez söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem orada istiyor ki bir aileden bir ses gelsin ve üçüncü kez Ali kaldırıyor elini Ebu Leheb alaya alıyor tamam diyor bu çocuk sana yeter diyor alay ediyor orada ve o çocuk ona yeter yeter yetti de zaten o çocuk, o çocuk orada bir el kaldırdı o elin altını da doldurdu o Ali'nin eli hiç inmedi bakın siyerin şöyle sayfalarına ne zaman, nerede adam lazım olmuşsa ben demiş elini kaldırmıştır. Hicret gecesini göreceğiz birkaç ya. ders sonra yatağa yatan odur, Bedir'de odur, Uhud'da odur, Hendek'te odur. Nerede değil ki? Sadece bir yerde ben ben dedi Allah Resulü dedi ki kal dedi ya kal. Şimdi kalma zamanı dedi Tebuk'ta Allah Resulü giderken onu kendi yerine bıraktı oraya. Geldi gözyaşları içerisinde dedi ki yarası Resulallah sen beni münafıklarla kadınlarla çocuklarla geride bırakmışsın. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem Ali dedi Musa'nın yanında Harun ne ise sen de bana olsun ama benden sonra peygamber yok. Harun Musa'nın neyidir biliyor musunuz? Abisidir, evet. 10 yaş büyüktür. Ali kaç yaşlarında o günlerde Allah Resulü onu abi konumuna koyuyor. Sen Risalet davasının abisisin diyor. Çünkü o kaldırdığı elin hep hakkını ödemiş. Allah binlerce kez ondan abi, razı olsun. Abi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o ikinci davetten de bir şey çıkaramadı. Ama durmuyor çünkü Cebrail ayetler getiriyor. Hayır diyor sen onların gözlerine sokarcasına Daveti onlara ulaştıracaksın. Bu işin başka bir yolu yok. Sorumluluğunu yerine getireceksin. Gece gündüz Allah'a anlatacaksın. Sen o insanların anlayabilecekleri şekilde bu daveti onlara ulaştırmakla memursun. Ayetler arka arkaya indikçe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yol arıyor ve bir gün yine kendisi yanında hiç kimse yokken Safa tepesinin üzerine çıkıyor ve bir haykırıyor ya sabaha ya sabaha bu haykırış büyük bir haykır yani büyük bir olay var ne diyelim bugün işte diyelim ki bir münadi duyduk duymadık diye bağırmış olsun ya da daha dehşetli bir şeyle imdat diye haykırmış olsun mesela dikkatlerin böyle Safa Tepesi'ne yoğunlaştığı bir zaman Safa Tepesi öyle yüksek bir tepe değil bir tepecik evet. küçük bir yer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun üstünde bir anda toplanıyor insanlar Kureyş'in hemen hemen her ailesinden insan var orada Ebu Leheb de orada Başka Abdümenaf oğullarından olanlar da orada, Beni Ümeyye'den olanlar da orada, halaları da orada, kızı Fatma da orada, Fatma niye orada onu da söyleyeceğiz şimdi. ve vesselam Efendimiz o tarihi sözünü söylüyor. Şimdi size şu tepenin ardından Mekke'ye saldırmak üzere bir ordunun geleceğini haber versem bana inanır mısınız? Hepsi hep birazdan inanırız diyorlar. Şimdi orada Safa Tepesi'nin küçüklüğüne dikkat çektik ya ordunun oraya kadar gelebilmesi mümkün değil. Ama mümkün olmayan bir şey bile ben size haber versem inanır mısınız diye soruyor inanırız diyorlar. İşte onun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin peygamber olduğunu ilan ediyor. Ben diyor Allah'ın gönderdiği son peygamberiyim sizi şunlara davet ediyorum. Herkes bir şeyler söylüyor kızanlar bağıranlar en son Ebu Leheb söylüyor ellerin kurusun diyor bizi bunun için mi burada topladın tebbet ya da Ebi Lehebin ve tep ayetleri onun cevabıdır aslında senin elin kurusun diyor Allah nasıl sen orada Allah Resulüne o hitabı yaptınsa senin ellerin aslında kuruyacak diyor. Aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cevabını Allah veriyor. O amcasına çünkü Efendimiz başka bir şey söyleyemez. Zaten ondan sonra da nişanlar bozuluyor. Kızlar farklı bir havaya giriyor. O da ayrı bir imtihanı oluyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunların hepsi orada yaşanınca ve vesselam Efendimiz yine pes etmiyor. Bu sefer birer birer aile isimlerini sayıyor. Ey Haşimoğulları, ey Abdümenafoğulları, ey oğulları, ey, oğulları, ey, oğulları, ey oğulları, Nefsinizi Allah'ın elinden satın almaya çalışın. Nefsinizi satın alın. Nefsinizi Allah'a satın. Çünkü Allah sizin nefislerinizi cennet karşılığında sizlerden satın almıştır. Bu cümleyi de biz anladığımız kanatinde değilim Bekir kardeşim. Hmm. Bu nedir biliyor musunuz? Nedir hocam? Allah'a satılan bir insan başka bir yere satılamaz. Ha. Hiçbir şey o adamı satın alamaz. Sen Allah'a sattın kime artık oradan bir pazar oluşturacaksın? Bugün birileri satılıyorsa paraya, mala, mülke, şana, şöhreti Allah'a satılmadığı içindir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya burada bir büyük bir pazar var gelin burada Allah'a satın nefsinizi. Anlamıyorlar. Efendimiz biraz daha kısa şahıslara getiriyor, ey halam Safiye diyor nefsini Allah'tan satın al, yeğenim peygamberdir diye güvenme yarın ben de Allah katında senin için bir şey söyleyemem, bu sözün anlamı ne biliyor musunuz? o putlar var ya siz aracı diye bir şeyler yapıyordunuz ya peygamber bile aracı değil ne aracılıktan bahsediyorsunuz aslında onların zihniyetlerine verilmiş bir cevap onları çürütüyor Onları aslında. çürütüyor. yani her bir cümlesinde inanılmaz şeyler var ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o günler 9-10 yaşlarında bir kız çocuğu Hazreti Fatıma ona söylüyor ey kızım Fatıma diyor nefsini Allah'tan satın almaya bak babam peygamberdir diye güvenme yarın ben de Allah katında senin için bir şey yapamam. Niye Fatıma? Çünkü aleyhissalatü vesselam efendimiz kızlar arasında bir iş bölümü yapmış. Zeynep zaten evli. Ümmü Gülsüm'le Rukiye evde Hatice anamızın yanında, Fatma hep babasının yanında o babasının kızı onun için önce Binti Ebiha sonra Ümmü Ebihan annesi. annesi önce babasının kızı sonra da babasının annesi her an Mekke'de Fatıma anamızı biz Allah Resulü'nün yanında göreceğiz bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona verdiği aslında bir görevin bir gereği ve göreceğiz zaten şimdi söyleyelim artık yeri geldiği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu açık davet adına bir şeyler yaptığında bir gün Kabe'de namaz kıldığı zaman Mekke'nin ileri gelenleri ki 7 kişidir onlar Ebu Cehil içlerinde, Utbe İbni Rebiya içlerinde, Übe İbni Kalef içlerinde, Velid İbni Mughire içlerinde ve selam Efendimizin omuzlarına bir yeni kesilmiş devenin işkembesini bırakıyorlar. Orada da alay ediyorlar ve Abdullah ibni Mesud bize anlatıyor olayı hiçbir şey yapamadık diyor. O anda Fatıma geldi ve babasının üstünden o işkembeyi attı yere ve ağır ağır sözler söyledi Mekke'nin o kara yüzlü adamlarına. Tasalanma kızım dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah babanı zayi edecek değildir ve efendimiz açtı ellerini birer birer o yedi insan için bedduada bulundu. i̇bn Mesud diyor ki radıyallahu anh hepsi öldü gitti küfür üzere. Bir tanesine iman nasip olmadı ve her birisi feci bir biçimde hayatını noktalandı. O peygambere yapılan şeyin karşılığı da bu oldu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu açık daveti bu manada başlattığında Görünürde belki de çok iyi dönüşler olmuyordu ama ileriki bir aşamada inanılmaz derecede bu noktada bazı şeylerin temelleri atılıyordu. Hocam Mustafa Safa Tepesi'nde az önce bahsettiğiniz o hitabı yaptığında hiç mi iman eden olmadı? Hiç etmediler. O kalabalıktan hiç kimse çıkmadı mı? Hiç etmediler yani. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna rağmen tebliğ ve davet noktasındaki iştihakından hiçbir şey azalmadı. Dedim ya buradan çok şey çıkarırız bakın mesela biz de bazen işte bu tarz şeyler yaptığımız zaman birine diyelim ki İslam'ı anlattığınız zaman adamdan eğer karşılık alamadığınızda ya da bu manada sert bir karşılık aldığınızda ikinci kez cesaret edip gidemezsiniz o insanın kapısına ya da yanına ama Resulullah için öyle bir şey yok defaatle gidiyor defaatle amca Ebu Leheb neler neler yaptı işte nişanları bozdu. Allah Resulü'nün yürüdüğü yollara dikenler serpti. Kaç kez onu toplum içerisinde rencide etti. Çadır çadır onu gezdi. dinlemeyin dedi. Ben onun amcasıyım. Onun ailesinin büyüğüyüm. Biz onu dinlemiyoruz. O bizim içimizden çıkmış. Bir yolunu şaşırmış. Yolunu kaybetmiştir. Mecnundur o. Sakın onu dinlemeyin dedi. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz yine amcasından ümit kesmedi. Ne zamana kadar? Ta ki Tebbet suresi nazil olana kadar. Eğer Ebu Leheb'in biraz aklı çalışsaydı Tebbet suresinin arkasından Müslümanmış gibi gözüküp Kur'an'ın o emrini aslında tesirini kırabilirdi. Çünkü o emir artık ondan sonra Müslüman olmayacağına işaret ediyordu. Ha. ama yapamazdı. Hainlik yapsaydı. Çünkü Allah bilirdi. Bilmez mi Allah? Tabii ki. Onun, onun hükmünü çıkarı. biliyor onun. Onun için yapamadı o. Az bir şey mesela eğer ihanet adına bir şeyler aklına gelseydi Kur'an'ın itibarını sarsabilir. İşte bakın Allah ben korusun. Müslüman oldum sizin Rabbiniz evet. böyle bir ayet nazil oldu demek ki böyle değil. Değil ben Müslüman oldum diye münafıklık evet. yapabilirdi. O aklı sahibi de Allah. Yani, yani. yani Allah biliyor zaten evet. öyle bir şey yapamayacağı için yani netice itibariyle Allah'ın kelamı olduğuna dair en büyük mucizelerden bir tanesi de Tebbet Suresidir aslında. Elhamdülillah. Yani o noktada bazen bu gözden kaçar bu önemli bir bilgidir. Şimdi aleyhissalatü ve Efendimiz dur durak tanımıyor. o açık davetle birlikte inanılmaz derecede insanlara mesajın ulaşması için gayret ediyor ama her gayret çok ciddi bir biçimde karşıt bir zümre ile ona geri dönüyor. Alaylar zaten farklı bir biçimde artık fiili işkenceler başlamış ve işkenceleri yaparken Mekke önce güçlülerden değil zayıflardan başlıyor zayıflardan başlayarak aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi rencide ediyor. Çünkü Efendimizin elinden hiçbir şey gelmiyor. Gözünün önünde Yasir ile Sümeyye gözünün önünde ne yapıyor Efendimiz sallallahu Selam Sadece gidip diyor ki ey Yasir ailesi sabredin buluşmamız cennette diyor. Allah Resulü'nün yaptığı bu ve bir sürü sahabi bu noktada işkenceler görmeye başlıyorlar, şantajlar görüyorlar farklı bir biçimde korkutmalara sebebiyet veriyorlar ama bir tane fire yok o günlerde. Niye? Nefislerini Allah'a satmışlar. Allah'a satılan başka bir satılmıyor. Çünkü 3 yıl boyunca Erkam'ın evinde işlenmiş. Yetişti, yetişti ve orada inanılmaz derecede bir şahsiyet oluştu. Onun için aleyhissalatü vesselam efendimiz bu noktada hiçbir tane fire vermiyor bir fire olacak biraz sonra onu Habeşistan'da göreceğiz zaten o işkenceler artıp fazlalaşınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara bir çıkış yolu olarak Habeşistan'ı gösteriyor. Nereden biliyor Necaşi'nin adil bir hükümdar olduğunu ve sahip çıkacağını hocam? Bu o kadar güzel bir soru ki Allah razı olsun. Evet. Niye biliyor musunuz? Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı ne kadar takip ettiğini ve tanıdığını bize gösterir. Ha. Risaletin başarısının altında yatan en önemli sebeplerden bir tanesi de şu. Efendimiz sallallahu ve sellem düşmanlarını çok iyi tanıyor, dostlarını çok iyi biliyor. Hmm. Bu iki zümreyi bildiği için düşmanla nasıl münasebet kuracağını Efendimiz çok iyi biliyor. Onun için strateji üretiyor sadece Mekke'yi değil etrafı da biliyor, Yesribi de biliyor, pazar zamanlarında pazara gidip geldiğinde işte o ticari seferlerde etraftan da tanınıyor Habeşistan'ı da bu noktada biliyor sallallahu aleyhi çünkü Habeşistan'a Müslümanlardan önce de yani İslam öncesi dönemde de ticari anlamda çok ciddi irtibatlar var. Oradaki Necaşi'nin kralın çok adil bir kral olduğunu biliyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya bir mesaj veriyor. Biz Müslümanlar başkalarıyla münasebet kurduğumuzda ortak paydamız adalettir diyor. Orada adil bir kral var diyor kendisine sığınana asla zulmetmez. Yanıldı mı sallallahu aleyhi ve sellem? Hayır, i̇şte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilerek bu noktada gönderdi. Buradan yola çıkarak bazı siyer alimleri yani son dönem mesela Hamidullah gibi bazı siyer alimleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Habeşistan'a gittiğini hatta Habeşistan'da bazı kelimelerde öğrendiğini Habeşşice'de öğrendiğini falan söylerler. Bu iddiayı destekleyecek bir karine yok elimizde hmm. ama Efendimizin ufku geniş, insanları bu noktada tanıma adına bir gayret içerisinde her daim hı hı. hal böyle olunca Habeşistan'ı da tanıyor oradaki Necaşi'den de haberdar, Necaşi'nin en büyük özelliğinin de bu noktada adalet olduğunu bildiği için sahabi efendilerimize oraya gidebilirsiniz diyor. İlk Habeşistan hicreti ne zaman? Nübüvvetin 5. yılı aylardan Recep. Kaç kişi gidecek? 12 erkek, 4 hanım. Kim var kafilenin başkanı olarak? Hazreti Osman ve Rukiye anamız yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin damadı ve kızı. No, nasıl olmuş bu evlilik? Ne zaman ki Ebu Leheb nişanları bozmuş, Utbe ve, Utbe ve Uteybe'den bu işin olmayacağını söylemiş hatta hakaretler etmiş yani ben bunları sokmam evime falan filan bir sürü böyle o kızların hmm. da yüreklerini rencide edecek. Hazreti Osman, Beni Ümeyye'den birisi madem öyle acaba ben o kızlardan birine talip olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evindeki bu hüznü biraz olsun değiştirebilir miyim maksadıyla o kızlardan birine talip olmuş büyüyü Rukiye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Osman gibi birine vermiş. O Osman sonra ne olacak? Zinnureyn olacak İnşallah. iki nur sahibi olacak Rukiye anamız vefat ettikten sonra. Radiyallah. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk sefere böyle bir heyet gönderiyor 12 erkek 4 hanım 16 kişilik küçük bir kafile kimdi dedik başlarında Hazreti Osman'la Rukiye anamız. altını buradan bir çizelim çizdik ikinci hicrete Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 83 erkek 18 kadını gönderecek o heyetin başkanı kim Cafer bin Ebi Talip o kim Allah Rasulü amcasının oğlu onun da altını çizdik Şöyle bir siyeri gözden geçirsek Bekir kardeşim, şöyle bir bilgi elde edileceğiz. Ne zaman bedel ödenecekse Allah Resulü o bedeli Akraba kendi abi. ailesine ödettiriyor. Kendi hanesine, kendi hanesine, kendi yakınlarına, damadına ödettiriyor, amcasının oğlunu ödettiriyor, amcasını ödettiriyor. Ne zaman böyle mevki, makam işte bir şeyler varsa orada onlar yok. Ya Allah aşkına şimdi biz dönüp şuradan baktığımız zaman sahabe ölümüne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasına nasıl yer aldı dediğinizde bu sadece sahabeden kaynaklanan bir şey değil. Evet onların aşkı var, evet onların sevgisi var ama onların güvenleri de var ama o güveni sağlayan bir peygamber var. Gözlerinin arkadaşlar. önünde görüyorlar ne Görüyor. kadar adil olduğunu. Evet. Can parçası Fatıma gelecek Hayber'den sonra her isteyene hizmetli dağıtıldığı bir zamanda babasından bir hizmetli isteyecek. Ne diyecek kızım Suffa'nın ehli açken baban sana hizmetli veremez diyecek ya bütün bunları biz bir menkıbı olarak okumaktan vazgeçmemiz lazım bunlar başka şeyler bunlar eğer bizi sarsmayacaksa bunlar bizi kendimize getirmeyecekse bunlar bugün hayatımızda var olan bazı yanlışları düzeltmeyecekse zihniyetlerimizde var olan sapmaları doğrultmayacaksa neyi konuşacağız o zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı işte bu bunların üzerinden bize söyleyeceğini söylüyor evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o heyeti gönderirken o 16 kişiyi ne diyor biliyor musunuz? Lut'tan sonra ailesiyle hicret eden bir iman ailesidir Osman'ın ailesi. Niye Lut Aleyhisselam'a vurgu da bulundu? Lut Aleyhisselam'a azap geleceği zaman aldı kızlarını, şöyle yaşlı gözlerle baktığı kavmine bir hicret adına bir yolculuğa çıktı. Aynı kaderi yaşıyor diyor şimdi Osman. Yani. Aynı kaderi. Osman da kavminin azgınlığından dolayı şimdi aldı ailesini gidiyor. Nereye? Habeşistan'a. Habeşistan Deniz aşırı bir ülke. Görelim mi haritada Görelim neresi hocam. orası? Görelim Bakın hocam. Hemen ne arkadaşlar. kadar önemli bir şeyi burada göreceğiz. Kardeşlerimiz böyle biraz dikkatle baksalar orada iki tane ok işareti var. Biri kırmızı biri, biri yeşil. yeşil. Evet. Hı. Şimdi burada iki tane ihtilaf var İkisini de biz bu haritaya koyduk tamam yani yol hocam. güzergahını gösteren bir güzergah diyor ki Cidde Şuaybe limanı önemli bir yer burası. İslam tarihinde çokça duyacağız bu. Önce Şuaybe limanından Savakin denilen yere gidildi. Oradan Habeş krallığının başkenti olan Aksum'a gidildi. Evet. Diğerinde ise o yeşil da Şuaybe limanı yine aynı yer çıkış evet. ama önce Musavva'ya gelindi. Musavva'dan Aksum'a gelindi. Şimdi haritada biraz bu meselenin üzerinde dikkatle durduğumuzda Şuaybe liman, liban, limanı ile Savakin arasındaki mesafe kuş uçuşu 300 kilometre. Kuş uçuşu tabi. Kuş tabii uçuşu. Aha. Savakinden Aksuma mesafe ise 570 kilometre. Çok uzakmış. Çok uzak. ciddi bir mesafe. Eğer Şuaybeden Musul'a gelmişse kuş uçuşu 600 kilometre. Musavva'dan Aksuma ise 170 kilometre. O denizi nasıl geçmişler hocam? Kayıklarla, ha var gemilerle tabii tabii şey tabi var yok. yani ha. gemilerle yani. Dolayısıyla Habeşistan seyhati ya da hicreti çok zorlu bir hicret. Hele ilk hicret sıkıntı değil. Niye? Çünkü fazla gidilmediği Kalabalık için he. Mekke tarafından çok ciddi bir biçimde tepki görmedi he. ama ikinci hicret şimdi geleceğiz ona O neler neler oldu yer yerinden oynadı onun için çok zorlu bir seferle gidildi. Neredeyse 20 gün sürüyor sahabenin çektiği İslam uğruna ödediği bedenleri öğreneceğimiz göreceğimiz bir işarettir burası. Tamam. Vardılar ilk heyet o gün az olunduğu için dediğimiz gibi Mekke'den de kimse giden olmadı arkalarından. Kimse de bir şey söylemedi onlara Haberistan'da. Aynen 3 ay kadar kalındı orada ve 3 ay sonra aleyhissalatü vesselam efendimiz Kabe'nin avlusunda namaz kılarken Necm suresini okuyor. Necm suresi Kur'an'ın böyle nağme adına inanılmaz bir muhtevası olan bir süredir ve orada put isimleri anılır, lat, Uzza, hı hı. Menat şeklinde ve o sürenin son ayeti secde suresidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayetleri okudu, secdeye gitti, Mekke müşrikleri de efendimizle beraber secdeye gittiler. Kur'an'ın o büyük etkisi, tesiri onları almıştı işlerine. Hatta diyor ki bizim siyer yazarlarımız Velid ibn-i Mughire, Yaşlı bir zat o günlerde de öyle secdeye gidemedi o da yerden bir toprak, toprak alıp alnına koydu. Hmm. Şimdi sonra dediler ki ya ne yapıyoruz biz? Ne yapıyoruz büyülendik biz, dediler, büyülendik Muhammed'in söylediği sözlerin üzerinden biz de secdeye gittik. Bunun üzerine bir yalan yaydılar ortaya. Dediler ki Muhammed bizim atalarımızın taptığı putları övdüğü için biz secdeye gittik. Onun okuduğu ayetlerden değil bizim putlarımıza övgü, övgü düzlüğü için gittik dediler. Evet. Ama orada o Mekkelilerin o anda secdeye gitmesi acaba Mekkeliler hepsi Müslüman mı oluyor diye bir şaiyanın yayılmasına sebebiyet verdi ve bu yalan haber Habeşistan'a kadar da gitti. Ve Habeşistan'dakiler sevinç içerisinde madem Mekkeliler Müslüman oldu artık dönebiliriz dediler ve döndüler. Ay. Ama döndüler ki öyle bir şey yok tabii yine işkenceler, yine sıkıntılar, yine zorluklar ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikinci kez Habeşistan emrini verdi bu sefer işkenceler daha fazlalaştığı için aleyhissalatü ve Efendimiz 83'ü erkek 18'i hanım 101 kişinin gitmesini istedi. Şimdi bu 101 kişiyi tabloda göreceğiz. Bu Görüyorum. tablo bizim için önemli bir tablo. Çok önemli bir tablo geliyor arkadaşlar. Şimdi Hem burada neler neler var. Bakın Kureyş'in kolları var. Bu kollarının hepsine bir kardeşlerimiz dikkat etsinler. Her aile var burada. Haşimoğulları, Ümeyyeoğulları, Abdüşemsoğulları, Nefeloğulları, Esetoğulları. Bu ne demek biliyor musunuz? Ne demek hocam? öyle bir davet ki bu davet bir ailenin meselesi değil. Allah, Allah Resulü Allah. özel davetle bütün ailelere girmiş ve bütün ailelerden hicrete katılanlar var. Dolayısıyla Habeşistan hicretinden Mekke'de etkilenmeyen aile yok. Hmm. Ya çocukları, ya yiyenleri, ya kendi işte hizmetlileri özellikle işte özgürlüklerini kazanan köleleri evet. yani bir şekliyle onların tamamen etkilenebilecekleri 83 insan. Bunların hepsini burada görebiliyoruz. Bu tablo ileriki bir aşamada da özellikle Habeşistan hicretini anlayabilmemiz için kardeşlerimize çok faydalı olacak. Bakın dönenler diye orada bir yer var. Kimler döndülerler ailelerine dair rakamlar var. Mekke'de vefat edenler sadece bir kişi, Mekke'de hapsedilenler döndükten sonra, Medine'ye hicret edenler Habeşistan'da vefat edenler, Bedir'den sonra hicret edenler, Cafer ile beraber dönenler. Ne zaman dönüyor Cafer bin Ebi Talib? Hayber'in seferinin arkasından hmm. ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cafer bin Ebi Talib'i gördüğü zaman karşısında Neye sevineyim diyor. Cafer'in gelişine mi? Hayberin fethine mi? <gülüyor> elhamdülillah. Bu bambaşka bir şey. <gülüyor> Hocam şu da gösteriyor değil mi? Bu kadar detayı biliyoruz biz. Elhamdülillah. elhamdülillah. Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam pirupak hayatında şüphe, soru işareti acaba mı? Kayıp mı oldu? Yok, yok ulaşmadı yani. mı? ve e Şimdi şey Kur'an diye Kur'an tutacak bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi usvetun hasene diye gösterecek. Evet sonra biz onun en güzel örnek olduğuna dair örneklerden mahrum olacağız. Öyle bir Öyle bir mahrum şey mı? Böyle bir şey olur mu yani? Var mı onun yani? için Efendimizin hayatında bu noktada evet. bize lazım olacak her bilgi var. Evet. Şu anda ulaşamadığımız bilgiler de var evet Hı -hı. ama netice itibariyle gayret ettiğimiz zaman Allah'ın evet, izniyle, Allah bu ümmetin birikimini bize sağlayan bütün alimlerimizden ebeden razı Amin. olsun. Her şeyi bize ulaştırmışlar. Arkadaşlar bu fotoğraflar biz link olarak paylaşacağız aşağıda. Hocamın takip ettiği eser ise Siyer Atlası. Siyar yayınlarından edinebilirsiniz. Şimdi bir tane orada bir şey kaldı. O bizim bir yaramız. Hristiyan olanlar diye bir bölüm var en sonda. Bir kişi var orada. Evet, o ne kadar Christian hazin bir hikaye hocam ya. olmak nasıl bir şey. Şimdi Mekke'den ilk Müslümanlardansın Müslüman, hicret ediyorsun bedel, bedel ediyorsun ödüyorsun. Hristiyan oluyorsun. Ya. Kim o şahıs? Ubeydullah i̇bn caş Bedir'de göreceğiz o büyük kahramanı ve Uhud'da göreceğiz o büyük kahramanın duasını. Abdullah İbn-i abisi abisi. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hanesine girecek kız kardeşi Zeynep bin Ticaj yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de halasının oldu. Ama bu Ubeydullah ibni Cahiş o kadar bedel ödemesine rağmen ilk müminlerden olmasına rağmen muvahhid olmasına rağmen arkasından muhacir olmasına rağmen ne yazık ki Habeşistan'da imanını koruyamıyor ve Hıristiyanlığa geçiyor. Nasıl oluyor hocam? İşte bu nasıl olma meselesi İyi başlamak yetmiyor. Ya. iyi bitirmek meselesiyle alakalı. Son nefes, finale bakmakla. Akıbet meselesi. Akıbet. Sahabenin ödünü koparan bir şey. Biz iyi başladık. İyi bir yoldayız. Ama bakalım hitamı misk olacak mı? Sonu acaba gerçekten güzel bitirebilecek miyiz? Yola çıktık, yoldayız. Bakalım yolda ölebilecek miyiz? Onun için sahabenin ödünü koparan bir meseleydi onlara bu noktada bu endişeyi uyandıran şeylerden bir tanesi de Ubeydullah İbn Cahiş, Ubeydullah gibi, Ubeydullah örnek gibi, gibi bir örnek vardı. vardı. Ubeydullah İbni caş irtidat etti ve işki miptelası oldu hem din değiştirdi hem de işkiye daldı zaten o zaman işki yasağı daha yok ve bir gün işte işkiyi fazla aldığı bir zamanda düştü bir suya boğulup küfür üzere öldü gitti. Hanımı kimdi? Ümmü Habibe kaldı mı iman üzere? Kaldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onu onurlandırdı. Madem sen iman üzere kaldın, onun nikahının altına aldı. Peki Ümmü Habibe kimin kızı? Ebu Sufyan'ın kızı. Evet. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu tarz şeylerde çok önemli adımlar atar attığı adımlarla da özellikle o gün evlilikle kurulan bağlarla aileler arası farklı bir bağ oluşacağı için aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu fırsatı da en güzel bir biçimde Bu değerlendir. Kim? O zamanlar İslam'ın en büyük düşmanlarından ve Mekke'nin söz sahibi Tabii, otoritesi Otoritesi yani. göreceğiz ileride çokça ismini evet. göreceğiz şimdi. Şimdi gittiler 83 Erkek 18 hanım. Bu sayılarda ihtilaflar var. Kardeşlerimiz başka kaynaklardan farklı sayılar buldukları zaman hemen bize işte hocam şöyledir böyledir demesinler. O rakamları da biz biliyoruz. Neticede evet. bu işin içerisindeyiz. Ama biz bu sayının daha doğru olduğunu biliyoruz. Evet. Sonra biraz daha artmalar olmuştur. Ayrıca Münferi'den gidenler de var, dönenler de var. İşte tabloda bu noktada bazı şeyleri gördük. Hı hı. Sayı fazla olunca ve biraz önce de gördüğümüz üzere bütün ailelerden olunca Mekke telaşlandı. Çünkü Habeşistan önemli bir yer ve orada bir şeyler oluştuğu zaman ileriki bir aşamada sıkıntıya da girebilirlerdi. Çok iyi bildikleri bir şey var, bizim yapmadığımız bir şey o da ne? Müslümanlar gittikleri yerde davet ve tebliğ çalışması yapmadan duramazlar. Sesleniyorum Avrupa'daki bütün kardeşlerime. Sesleniyorum şu anda dünyanın dört bir tarafında olan yerlere. Gittiğiniz her yeri mecburen sizin de Habeşistan'a giden o Müslümanlar gibi anlamanız gerekiyor ve oralarda iman adına bir gayret içerisinde bulunmanız gerekiyor. Yoksa inanın orada bulunmanızın bir anlamı yok. Sizin sadece orada ekmek parası için, dünyalık için bulunmanız doğru bir şey değil. Siz onunla beraber eğer Allah'ın dinine hizmet etme noktasında bir gayrete girmezseniz bunun hesabı yarın Allah katında ağır olur onun için ne yapın yapın kendinizi caferleştirin kendinizi ümmü selemeleştirin kendinizi Musaplaştırın, kendinizi esmalaştırın bunu ne olur üzerlerine alsınlar benim güzel kardeşlerim İnşallah. bu çok önemli bir şey çünkü Mekke onları bildiği için telaşlandılar ve anında Darun Nedvede ne olacak dediler hemen dediler bir heyet gönderelim kimi gönderelim Arabın dahisi olan Amr Ası gönderelim yanına birkaç kişi daha gitsin niye Amr ibn As? Necaşi'nin arkadaşı Necaşi'yi tanır Habeşistan'ı çok iyi bilir diplomatik temsilcidir saray dillerini bilir kiminle ne konuşacağını bilir ikna etme özelliği vardır onun için hemen arkalarından gider gelirler ve büyük büyük hediyeler de yanına alarak o heyet Habeşistan'a ulaşır. Direkt Necaşi'nin yanına mı gider Amr ibn As? Hayır önce saray ekkanını kimse Necaşi'nin yanında söz sahibi olan itibarlar, itibar sahipleri onlarla bir kulis faaliyeti yapar. Onları bir memnun eder. Ve memnun eder. Yarın biz bir şey konuşacağız. Siz de o noktada bana destek olun. Çünkü mesele büyük. Biz geldik. Bizim içimizden kaçan bu insanları götürmek istiyoruz. Ve orada ertesi gün Necaşi'nin huzuruna çıkmak için Amr İbni Az, Müsaade ister. Necaşi onları da getittirir. Konuşmalar uzun zaten orada Ümmü Seleme anamızın neredeyse bize 3 sayfa kadar verdiği bir konuşma gerçekleşir. Önce Amr İbni As başlar sözü anlatır anlatır anlatır. Niçin bunlar böyle yaptılar işte fitne soktular aramıza şunu yaptılar bunu yaptılar. Cafer bin Ebi Talip o Müslümanların sözcüsüdür söz alır. Ey kral der. Sor bakalım onlara, şu heyetin içerisinde Müslümanları gösteriyor, bir tane efendisinin izni olmadan kaçıp gelen köle var mı? Soruyorlar, köle yok öyle bir şey yok, bir tane borçlusundan dolayı kaçıp gelen var mı? O da yok, yok. bir tane şu var mı bu var mı böyle ayak takımı şu bu falan filan yok, Amr İbn Az Müşrik o günlerde ama netice itibariyle sözü doğru söyleyecek. Aynen. Vallahi diyecek bizim en şereflilerimiz bunlar. Bir kere ilk sahnede Cafer bin Ebi Talip duymak istediğini duymuştur. Şimdi ikincisini konuşacak. Vallahi ey kral diyecek. Biz cahiliyenin karanlığında yürüyen bir nesildik şöyle ahlaksızlıklar yapardık şöyle kan yerdik şöyle putlara tapardık şöyle putlar adına kesilen kurmanları yerdik şöyle zina ederdik şöyle şunu yapardık anlatıyor anlatıyor anlatıyor Allah içimizden hepimizin çok iyi tanıdığı bir peygamber çıkardı o bizi Allah'a davet etti Allah'ın birliğine çağırdı. Biz de onu tasdik ettik ve ona iman ettik. Ve o peygamberin bize söyledikleri şunlar, şunlar, şunlar, şunlar başlıyor anlatmaya. Ve anlattıkça Necaşi kendinden geçiyor. Ne diyor biliyor musunuz orada? Vallahi diyor bu sözler öyle sözler ki bu sözleri İsa'nın getirdiği mesajların içerisinde de okumak mümkündür diyor. Bakıyor ki Amribnaz iş çıkmaza Karşı. girecek. Ey kral diyor fark ettin mi sen içeriye girdiğinde hepimiz senin için saygıyla eğildik ama Bunlar onlar eğilmedi. eğilmedi. Hemen Cafer bin Ebi Talip biz peygamberimizin karşısında bile eğilmeyiz Allah'tan başkasının önünde secde edilmez rükü edilmez diyor. Necaşi biraz daha şaşırıyor gerçekten siz peygamberinizin önünde eğilmez misiniz? O bize Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeme adına bir şeyi söyledi diyor. Bunların hepsi Necaşi'nin üzerinden farklı şeylerin tezahür olmasına seviyet veriyor. Necaşi dönüp diyor ki ben Allah için bana sığınanlara ve bu noktada benim adil olduğuma inanarak bana gönderilen bu insanlara benim yapacağım bir şey yok diyor. Onlar burada en güzel bir biçimde kalacaklar ve sahne kapanıyor. Amr As işin peşini bırakmıyor diyor ben bunları Necaşi ile karşı karşıya getireceğim. Yarın diyor bunların İsa hakkındaki düşüncelerini ortaya çıkaracağım İsa hakkında bunların söyledikleri, Necaşi'nin inandıkları, Necaşi'nin yanındaki din adamlarıyla çeliştiği için onlar mecburen başka şeyler söyleyecekler, olay farklı bir boyuta gelecek. Ertesi gün tekrardan böyle bir sahne yaşanıyor ve bu sefer konu tamamen İsa aleyhisselam Meryem validemiz. Peki Müslümanlar gelirken Habeşistan'a hangi ayetler nazil olmuş? Meryem suresi. Azıkları çok güçlü. Elhamdülillah. Bir başlıyor Meryem suresini okumaya Cafer bin Ebi Talip. Necaşi de orada bulunan bütün din adamları da böyle sakalları ıslanırcasına aynen bu ifade kaynaklarda geçen bir ifadedir. Sakalları ıslanırcasına ağlıyorlar. Oradan yerden bir çubuk alıyor Necaşi. Vallahi diyor benim duyduklarım ve benim inandıklarımla bu insanların söyledikleri arasında şu çubuk kadar fark yok diyor, Amr İbn As'ın bütün kılıyor. ısrar ediyor, başka şeyler vaat ediyor, Amr İbn As'a dönüp Necaşi diyor ki Allah bana bu mülkü verdiği zaman bana hediyeler medyeler vermedi ki ben şimdi senin bana vaat ettiğin hediyeler karşılığında Allah için bana sığınmış olan bu insanları vereyim. Hayır diyor. Onlar benim beldemde ve benim ülkemde emniyet içerisinde yaşayacaklar ve emniyet içerisinde yaşamaları için bir zemin hazırlıyor. Onlara farklı imkanlar sunuyor Necaşi. Ondan sonraki süreçte de Necaşi ile Müslümanlar arasında bambaşka bir biçimde gerçekleşiyor ve Amr İbni As Eli boş olarak dönüyor. Mekke'deki o olaylar başka başka boyutlara gidiyor. Olaylar uzun olduğu için biz biraz kısaltarak gidiyoruz. Evet. Ne oluyor Necaşi'ye? Necaşi iman ediyor. Ediyor değil mi? Ediyor. Allah Resulüne mektup yazıyor. İman ettiğini ikrar ediyor. İstersen bırakayım tahtı sarayı geleyim diyor. Allah Allah. Allah Resulü hayır diyor ve orada Cafer bin Ebi Talip'le Necaşi arasında müthiş bir bağ oluşuyor. O günlerinde Necaşi'nin bir oğlu oluyor Cafer bin Ebi Talip'le hanımı Esma binti Ümeys onların da bir oğlu oluyor. Cafer diyor ki Resulullah'ın en çok sevdiği isimlerden birisidir Abdullah çocuğumuza Abdullah ismini koyalım. Necaşi diyor ki ne koydunuz çocuğunuza Abdullah niye Resulullah çok sever ben de oğlum Abdullah ismini koyuyorum Allah Allah. bir şey istiyorum diyor Necaşi benim Abdullah'ımı Esma emzirir mi? Ben peygamberle süt bağı kurmak istiyorum Allah, Allah. Ben bunun için ne yapıyorum biliyor musunuz Bekir kardeşim? Ne, hocam? ne zaman bir Etiyopyalı bir kardeşimi görsem Habeşistan'da alnından öpüyorum diyorum ki siz ehli beytin süt kardeşlerisiniz. Tabii öyleler. O bağ halen korunuyor Allah'ın izniyle. Onun için biz oraya karşı hep böyle bakmalıyız. Orası Necaşi'nin torunları. Etiyopya yani bugünkü Etiyopya, bugünkü etiyopya Bu Onlar Necaşi'nin torunları, onlar ehl Beyt'in süt kardeşleri, onlar Bilal-i Habeşi'nin kardeşleri, onlar Ümeymen anamızın kardeşleri, o coğrafya bambaşka bir coğrafya. Ve Necaşi iman üzere yaşayıp iman üzere vefat eden birisi oluyor. Vefat haberi Medine'ye ulaştığında Allah Resulü ne yapıyor? Kalkın diyor, kalkın. Kardeşiniz Necaşi vefat etti onun için gıyabi cenaze namazı kılıyor ve dua ediyor Necaşi'ye. Onun için Necaşi'yi andığımızda sahabi değildir Allah Resulü'nü görmediği için ama arkasına bir radıyallahu anh eklememizde hiçbir beis yok. Bir rahmetullahi aleyh dememizde hiçbir beis yok. En azından sahabiyi gören bir tabi'in olarak tarihe adını altın harflerle yazdıran, adil bir hükümdar olarak yazdıran bir büyük insandır. Allah binlerce kez kendisine rahmet Amin. eylesin. Amin. Bir resim göreceğiz Görelim şimdi. şimdi hocam. O kadar güzel ki bu resim. Bakın şu türbe yanındaki diğer ikisini beraberce görüyoruz. Üstede resmi görüyoruz. Buraları elhamdülillah 2017 yılında TİKA'nın katkılarıyla bu hale geldi. Allah Çok razı olsun sıkıntılı bir olanlardan. haldeydi. Burada Necaşi ile beraber 15 sahabe efendimizin kabri var. Habeşistan coğrafyası sahabe coğrafyasıdır. Onun için burada böyle bir katkının olduğunu hiçbir zaman da unutmamak gerekiyor. Bu noktada emeği geçenlere de buradan bir teşekkür Allah etmemiz olsun, lazım. Allah, Allah razı olsun. Hepsinin ecrini, mükafatını çünkü tika ne yapıyor yurtdışında diye i̇şte sadece bunu bu, yapsa yeter. Bu çok önemli. Bir sadece bir bunu yapsa yani. yeter. Allah razı olsun vesile olan. Bir dua edelim de bu kadar millet bize dediğimiz. Bir, bir amin deyin. Ben gidemedim oralara. Allah beraberce gitmeyi nasılız? inşallah Gidelim inşallah, Necaşli'yi bir ziyaret edelim. Inşallah, i̇nşallah benim öyle bir ahdim var. İnşallah. Nerede sahabi varsa inşallah orayı ziyaret Bizi edeceğim. birçok yere gidelim. gittim hamdolsun ama daha Habeşistan nasip olmadı. Ümmü Arama'nın gidebildiniz mi? Ümmü de gidemedik. Da. Oraya da, oraya da gideceğiz inşallah. inşallah. Tamam. Daha Kusem'e gideceğiz Semerkant'a. Tamam. Ta orada kusen bin Abbas. İnşallah. Orada. Tek i̇nşallah bir lazım Allah lazım Ay inşallah, ha, inşallah, Duazoya, inşallah, e inşallah. Sahabe coğrafyası böyledir. Dünyanın dört bir tarafına dağılmışlardır çünkü onlar Kurtulma dertleri olduğu için kurtarma adına çırpındılar. Ya. Evlerini, baklarını çoluk çocuklarını bir başkası imanın mutluluğunu tatsın diye vazgeçtiler onlardan ve dünyanın dört bir tarafına dağılarak dünyanın her tarafını yeşerttiler. Peki, Allah onlardan ebeden razı olsun. Ashab şu an görse bizim aile mezarlıklarımızı anlamakta ne kadar zorlanır. zorlanır. Derler ki zorlanır sen deden, nenen, amcan halaların hepsi burada doğdular ve ya. burada vefat ettiler ve buraya mı defnedildiler? Siz hiç Allah'ın adını insanlara ulaştırmak için hiç doğduğunuz yerden uzaklaşmadınız mı? Ya şöyle bir hedef olabilir mi Bekir kardeşim? Beni ezanın olmadığı topraklara gömün. Niçin? Beni eğer ezanın olmadığı topraklara gömerseniz oralara ezan kavuşur. Bizden sonra gelenler burada bir peygamberin sahabesi var diye gidip gelir orayı ziyaret ederler ve orası imanla şenir. Ümmü Haram annemizin de hedefi buydu. Ebu Eyüp hazretlerinin de değil mi? Safran, Safran da Ebu Vebre ibni bir Kepşe evet. işte Guanzo'daki evet. öyle işte görüyoruz Necaşi'nin yanındaki diğer sahabileri. Hangi biri öyle evet. değil ki? Allah hepsinden elbiden Allah razı olsun bana. vesile olanlardan. Dolayısıyla Necaşi'nin hatıralarını da Habeşistan'ı da bu şekilde anlamak durumundayız. Yıllar yılı kalacaklar orada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman için Habeşistan'ı bir sığınma yeri olarak elinin altında tutmuştur. Ne zaman geliyor Cafer bin Ebi Talip? Tarihe dikkat edin Hicri 7'de. Hmm. Ne zaman oluyor? Ne oluyor Hicri 7'de? Yahudilerin de başı ezilmiş oluyor. Dolayısıyla risk tamamen ortadan kalkıyor. Bu bir nebevi stratejidir. Hmm. Orayı o güne kadar tutması ne olur o, ne olmaz. Bakarsınız Medine'de başımıza bir iş gelir Mekke'ye de dönemeyiz. Hiç değilse Habeşistan orada kalsın diye yıllar yılı Habeşistan'ı tutmuştur aleyhissalatü vesselam efendim efendimiz. Efendim. Şimdi mesele geleceğiz tekrardan Mekke'ye. Hamza, Hamza olaylar böyle var. gidiyor işkenceler oluyor Yasir Sümeyye şehadet şerbetini içmiş Ebu Cehil ve onun emsali olan Ekabir takımı da kibirlendikçe kibirlenmişler Müslümanlara karşı inanılmaz derecede tepeden bakarak o daveti kısmanın her türlü yolunu deniyorlar ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün Kabe'nin avlusunda ibadet ederken Ebu Cehil çıkıyor karşısına inanılmaz hakaretler ediyor inanılmaz efendimiz hiçbir şey söylemiyor ama olaya şahit olan bir cariye kadın o sözlerden dolayı çok üzülüyor belki de Müslüman belki de değil kim olduğunu da bilmiyoruz o gün avdan gelen Hamza'nın önüne doğru koşuyor Hamza diyor Ebu Cehil senin yiyenine böyle böyle böyle dedi öyle mi diyor Hamza çıldırıyor, Müslüman değil, de değil. daha ha. ne olduğunu da bilmiyor doğru dürüst. Çünkü Hamza farklı birisi. Avma meselelerinden dolayı Çöllerde insanların yatıyor, içinde aynen insanların içinde fazlaca kalmaz Mekke'de olan biteni çok bilmez ama biliyor işte bir şeyler olmuş mesela bu biraz önceki aile toplantılarında falan onun adı yoktur o var mıdır yok mudur bilmiyoruz belki o günlerde yoktu o heyetin içerisinde ama o manada Allah Resulüne karşı müthiş bir ilgisi var çünkü Efendimizin hem süt kardeşi Efendimizin hem amcası hem de teyzesinin oğlu sayılır. Evet. Hatırlasın kardeşlerimiz Hale ile evet. arasındaki bağı. Bu kadar yakınlık yaşta da birbirlerine çok yakın oldukları için çocukluklarını da beraber geçmiş. Her ne kadar amca yeğen olsalar da aralarında inanılmaz bir muhabbet var. Muhammed'e Ebu Cehil bunları yapmış deyince çıldırıyor. Geliyor Kabe'nin avlusuna yayıyla bir tane vuruyor Ebu Cehil'e yere deviriyor. Ebu Cehil'in yere devrilmesiyle mahsum oğulları toplanıyorlar. Anında saldıracaklar Hazreti Hamza'ya. Ebu Cehil akıllı adam. Şimdi nasıl akıllı olduğunu göreceğiz. Diyor ki aman durun diyor. Ben diyor onun yeğenine çok hakaretler ettim. Onun için kızdı. Haklıdır diyor Hamza kızmaya. Niye bu sözü söylüyor biliyor musunuz? Kaptıracağız Hamzayı. Evet. Hamzayı da kaptırırsak Hamza bir daha o o tarafa geçtiği zaman kim artık Müslümanlara karışabilir? O anda Ebu Cehil bu sözleri söylemesine rağmen Hazreti Hamza teskin olmuyor. Ey Ebu Cehil diyor. Ey Amr İbn Hişam. Sana şimdi yaptığın bu işten dolayı yayımla vurdum. Bir daha yeğenime karşı bir şey söylersen, karışırsan, sözlü ya da fiili ona bir şey zararın dokunursa vallahi aramızda kılıcım konuşur. Bu sefere bu cehil diyor ki ya diyor Hamza diyor sen biliyor musun yeğenin neler söylüyor atalarımızın dil, dinine dil uzatıyor putlarımıza senin bir şeyden şunu haberin yapıyor, yok senin diyor. bir şeyden haberin yok ben de onun söylediklerinin hepsine iman ediyorum diyor. o an öyle. o anda söylüyor bir anda mecbub kesiyor ve ne söylediğini de bilmiyor aslında değil mi dönüyorum kurtulanayım ya sonra diyor ya ben ne yaptım <gülüyor> ben neye inandım <gülüyor> ne Nasıl kadar dine inandım ya. çıkıyor gidiyor evine. O akşam sabahına kadar bunların şeyiyle yanıp tutuşuyor. Ertesi gün Allah Resulü'nün yanında. Şimdi benim güzel kardeşim bir şeye dikkat et. Evet. Böyle bir şeyi yapmış amcası nasıl karşılamalı yiyen onu? Bambaşka bir biçimde yiyen oldukça soğuk karşılıyor oldukça neden? Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz her muhataba anlayacağı dilden karşılık veriyor. Hamza'yı çok iyi çözmüş efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl karşılıyor aslında. efendim soğuk Heh. yüzünü çeviriyor Hamza o tarafa geçiyor yeğenim diyor intikamını almam senin hoşuna gitmedi mi niye bana böyle davranıyorsun amca diyor bana intikamımı almandan daha ziyade iman etmen hoşuma gider iman eder hoşuma giden deyince o zaman diyor ki ben zaten söyledim bu Cehil'e iman ama hele anlat bakayım bu iman ne diyor? İmanı anlatınca Hazreti Hamza orada iman Elhamdülillah. Ediyor. Ve Hazreti Hamza'nın imanı o gün Mekke'nin sokaklarında en büyük mesele olarak konuşuluyor öyle ki Müslümanlar için büyük bir mesele o Hamza geliyor bir dağ geliyor Esedullah geliyor esed Resulullah geliyor Allah'ın aslanı geliyor Resulullah'ın aslanı geliyor bambaşka bir şey yani Müslümanların arkasına öyle bir güç geliyor ki bir dağ aradan çok geçmeden bir dağ bir dağ buluşuyor bir insan insana buluşuyor İnsanlığın kitabını yazan iki insan o kim? Hazreti. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Aradan kaç gün geçmiş, kaç ay ihtilaflar var bu konuda önemli değil. Hazreti Ömer'in bir peygam, peygamberimizle buluşma süreci var. O bir anda olan bir şey değil. Bazıları birkaç tane olay olduğu için ihtilaf mı var acaba? Acaba rivayetlerde çelişki mi var diye görürler. Asla böyle değil. Hep birbirini tamamlayan şeyler bunlar. Hmm. İlk Hazreti Ömer'in yüreğine iman tohumunu düşüren olay şu. Geliyor bakıyor ki hizmetlileri Amr ibni Rebi'a ile Leyla İbni Ebi Hasm'e hazırlık içerisindeler. Amir de o gün dışarıya çıkmış Leyla tek evde. Ne oluyor Leyla diyor. Leyla dönüp diyor ki Hazreti Ömer'e sizin yüzünüzden Habeşistan'a gidiyoruz diyor. O kadar bize dünyayı dar ettiniz ki yaşayacak gibi değil bir üzülüyor Hazreti Ömer bir üzülüyor hiçbir şey söylemiyor çıkıp gidiyor. Amir eve dönünce Leyla diyor ki ya biraz önce Ömer geldi bizim Habeşistan'a gittiğimizi duyduğu için çok hüzünlendi. Ben umuyorum ki Ömer yakın bir zamanda Müslüman olacak. Hadi inşallah. Amir İbni Rebya ne diyor biliyor musunuz? Onun babası Khattab onun ölmüş eşeği kalkar Müslüman olur Ömer Müslüman olmaz çünkü o kadar meseleye olumsuz bir biçimde bakıyor o kadar kin var çünkü inanılmaz bir öfke var mesela İslam'ı duyduğunda çıldırıyor o iki isme ne kadar işkence etmiştir biliyor musunuz Hazreti Ömer? Ya. Dövüyor dövüyor dövüyor dövüyor yoruluyor yorulduğu zaman dönüp diyor ki onlara sizi bıraktığımı zannetmeyin yoruldum diye bıraktım şimdi bir daha geleceğim diyor Zinnure'yi öyle dövüyor ki ilk Müslüman hanımlardan birisi onun elinden perişan olmuş vaziyettedir. Yani Hazreti Ömer'in yaptığı zulümlerin haddi hesabı yok. Celal olarak hangisi daha Celali Hazreti Hamza mı? Yani Mekke'ler kimden daha çok korkuyor? Hazreti Hamza'dan mı? Hazreti Hazreti Hamza'nın özelliği biraz daha farklı. He. Yani Hazreti Hamza'da şey var ama Hazreti Ömer'de biraz böyle asabiyet damarı daha farklı bir biçimde korkarlar Ömer'in karşısında konuşmaya. Hmm. Çünkü Ömer'den gelecek tepkinin ne olacağını kestirebilmek çok kolay olmaz yani. Evet. Ama Hazret Hamza'da bambaşka bir hava var yani. İkinci Müslümanlığına Hazreti Ömeri sevk eden şey bir gün giriyor böyle Kabe'ye gecenin ilerleyen vakitleri bakıyor ki efendimiz de orada. Efendimize kendisini hissettirmeden bir tarafa geçiyor kulağını kabartıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinliyor bakayım bu şair ne diyor diyor. Hazreti Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem o anlarda hadid süresini okuyor. Tam bu şair ne diyor deyince ayet geliyor ve ma bi kavlin şair diyor o bir şair sözü değildir diyor. Hazreti Mehmet irkiliyor diyor ya bu benim içimi mi okuyor bu bir kahin mi ayet arkasından geliyor bu bir kahin sözü de değil. Bu sözleri o mu uyduruyor diyor arkasından gelen ayet bu sözler Allah'ın alemlerin Rabbi olan Allah'ın indirdiği ayetler Allah diyor. Allah resmen çağırıyor. Çağırıyor böyle gel, gel. her ayet onun aklından geçen bir şeye cevap verince sarsılıyor bir anda orayı terk ediyor. Kaçıp gidiyor diyor ki durursam eğer ben de o sözün büyüsüne kapılacağım bu iki olay Hz. Ömer'in yüreğinde iman adına bir şeyler oluşturmuştur ama bir öfke var öfke o Celal damarı öyledir zaten şimdi öfke iyi terbiye edilirse işte nereye varacağı belli ama iyi terbiye edilmezse nereye varacağın örneği Ebu Cehil'dir aslında öyle. çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kadar insanın içerisinden ikisine dua ediyor iki, Ömer'den i̇ki Ömer de. Amr Ömer diye okunduğu için Amre'in ikisi de aynı yazılır evet. onun için iki Ömer diyor. İkisinden biriyle İslam'ı güçlendir diyor. Niye ikisine de dua etmedi sallallahu aleyhi ve sellem? Rabbimiz onun dilinin bağını çözeceği yerde kadar dua edecek. Onlardan bir tanesi evet. olacak yani. Şimdi bu süreç olunca Darun Nedve'de mesele konuşuluyor. Her şey Müslümanların lehine o kadar işkenceye rağmen o kadar baskıya rağmen her gün Müslümanlar artıyor her aileden Müslüman olanlar var Hazreti Ömer gadaplanıyor siz diyor bu işi uzatıyorsunuz diyor ben gidiyorum şimdi Safa tepesinde bir evdeymiş arayacağım bulacağım ve onu öldüreceğim kılıcını kuşanıyor Safa tepesine doğru gidiyor bunu ancak Mekke'de bir Ömer yapar niçin çünkü Kureş korkar niçin korkar ya ben gider eğer o aileden birini öldürürsem o ailede bu bedeli benden ister. Onun için bir sürü alternatif konuşuyorlar Kureyş. Hı hı. Onları inşallah yarınki derste biraz daha detaylandıracağız. Onun için onlara hiç girmiyor Ömer. Bir anda çıkıp gidiyor telaşlı telaşlı Safa tepesine doğru gidince akrabalarından Nuaym İbn Abdullah isimli sahabe efendimiz görüyor. Ömer onun Müslüman olduğunu bilmiyor. Nuaym soruyor nereye gidiyorsun diyor. Muhammed'i öldürmeye gidiyorum Safa tepesinde bir evdeymiş diyor. Nuaim diyor ki bu Celal'le giderse Darul Erkam'a farklı bir hava esebilir oradan bir hedef şaşırtıyor. Sen diyor Muhammed'in peşine düşeceğine önce eniştenle kız kardeşine, kız kardeşine bak. bak diyor. Ne, niye bakacakmışım onlara diyor. Onlar da Müslüman oldu diyor bir anda ortam farklı bir havaya esiyor ve Hazreti Ömer önce o eve doğru gidiyor. O eve doğru giderken o evde bir Kur'an muallimi var. Dün duyduk, -hab -hab Habbab-ı Meret evet. Taha suresini okuyor. Eve yaklaştıkça ses geliyor, eve yaklaştıkça ses geliyor. Ömer şiddetle giriyor eve. Girer girmez Habbab gizleniyor. İşte hemen o Taha suresinin yazılı olan kağıtları topluyor Fatma bint Hattab. O anda Ömer şiddetle ne okuyordunuz diyor. Onlar da bir şey değil işte o anda farklı şeyler söylüyorlar. Eniştenin üzerine yürüyor. Said İbn Zeyd'i iyi bir dövüyor orada. Siz Müslüman mı oldunuz diyor. Siz şöyle mi yaptınız diyor. O anda Fatma binti Hattab araya girmek istiyor. Hazreti Ömer ona da şiddetli bir biçimde vurunca yüzünden bir kan akmaya başlıyor. O kan aslında Ömer'in yüreğinde var olan rahmet damarını ortaya koyuyor. Ömer'in üç damarı var Bekir kardeşim, o damarlardan bir tanesi kuvvet, bir tanesi rahmet, bir tanesi adalet. Bugün adaleti nasıl remzediyorlar o olmayan adaleti? Bir terazi, iki kefesi var ortadan tutunca işte adalet oluyor. O iki kefe aslında kuvvetle rahmet, kuvvetin olmadığı yerde adalet olmaz. Adaletin ikamesi için güç Kuvvete lazım. Ama rahmetsiz kuvvet de olmaz çünkü zulmet Zulm olur. İkisinin dengelenmesine adalet diyoruz biz. Adalet işte Hazreti Ömer de böyle onun için o anda rahmet damarı harekete geçiyor. Kanı gördüğü anda kız kardeşinin önünde eriyor ne okuyordunuz diyor. Korkuyorlar zarar verir diye Allah'ın ayetlerini. ısrar ediyor Hazreti Ömer. Taha suresi getiriliyor başlıyor okumaya kendinden geçiyor. Habbab bakıyor ki farklı bir alem var dışarıya çıkıyor, Ömer diyor ben dün duydum Resulullah'tan o sana şöyle dua etti, Muhammed benim için böyle mi dua etti diyor, vallahi böyle dua etti diyor. Hadi diyor Habbab göster bana nerede ben gideceğim onun yanına ve imanımı ikrar edeceğim. Düğün bayram var o anda evde, düğün bayram ve Ömer yürüyor darul Erkam'a Kapıyı çalıyor. İçeride 39 kişi var. Ömer 40. Müslüman değil. Bu Ömer hakkında bildiğimiz yanlış bir Sağırdan bilgi. Biri. Ömer o anda 40. Müslüman. Ama 129. Müslümandır. Tespitler veriyor. İşte Habeşistan hicretine katılanları da verdik. Evet. Ömer radıyallahu hakkında bilinen bir yanlış daha var. O da kendi kızını gömdüğüne dair. O da yanlış. Ömer'de öyle bir şey yok. Ömer'in ilk kızı mı kızı, kızı Hafsa anamızdır. Dolayısıyla Hazreti Ömer'in onu yaptığına dair bir şey yok. Ömer cahiliyeyi anlatıyor. Ben yaptım demiyor. Cahiliyede böyle yaparlardı diyor yapardık evet. diyor. Cahiliye insanını anlatıyor. Evet. O bilgiyi de burada doğrulatmış olalım. Şimdi kapı çalınıyor. Bakıyorlar ki Ömer ve kılıcını kuşanmış bir vaziyette. Korkuyor sahabe efendilerimiz. Diyorlar ki Ömer'dir gelen içerideki dağ Hamza içeride. Diyor ki gelsin açın kapıyı. Hayra gelmişse gelmiş, şerre gelmişse biz de onun karşısındayız diyor ve açılıyor kapı, adım adım yaklaşıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme o tablo bambaşka bir tablo. Efendimiz onu gördüğü anda gel Hattab'ın oğlu gel diyor, daha ne kadar küfürde kalacaksın? Sen de amcam Ebu, Tal Ebu Leheb gibi Kur'an'ın kınadığı bir şahıs olmayım mı istiyorsun diyor oturuyor efendimizin önüne, Allah Resulü hiç kimseye yapmadığı bir şey yapıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? İki yakasını tutuyor böyle şöyle bir sallıyor. Ey Hattab'ın oğlu iman edeceğin an gelmedi mi diyor. Yıllar sonra Hazreti Ömer bunu anlatınca bize ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki yav Resulullah beni şöyle sallayınca imanın kalbime oturduğunu hissettirdi. diyor. O anda şahadet cümlesi yükseliyor. 39 kişi bir anda Allahu Ekber ilham diye bağırıyor. O bağırış Darul Erkam'ı ifşa ediyor. Aa, o zamana kadar gizli olaşıyor. Şey? O bağırış öyle bir duyuluyor ki, komşular diyor ki ne oluyor? Öyle bir tekbir sesi, i̇şte, öyle tekbir tekbir yani. o anda evet. getirilir zaten evet. Allahu Ekber sözü zayi edilir mi ya? Ömer gibi bir insan gelince söylenir ki sallansın her taraf, yer gök Allah'ın büyüklüğüyle inlensin. O anda Mekke bir şeyler olduğunu fark ediyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önünde iman eden o büyük insan hemen söylediği söz şu. Ya Resulallah niye gizleniyoruz? İşte bu ya, niye işte bu ya. Çıkalım diyor haykıralım imanı. İmanla biz zaten aziziz. O izzeti haykıralım diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi sellem biraz tereddüt ediyor. Tamam. <gülüyor> çıkıyorlar. Nasıl çıkıyorlar? Nasıl çıkıyorlar? İki saf. Safın bir önünde Ömer var. Bir önünde Hamza var. Arkada sahabe. Hadi çıkın bakalım karşı. ekber nidalarıyla geliyorlar meseleyi bilmeyen ne anlıyor biliyor musunuz? Diyor ki Ömer hepsini tutuklamış Esir aldı getiriyor. Götürüyor. Ömer getiriyor. Bilmiyorlar ki Ömer de Müslüman olmuş. O anda Cemil Cemil bin Mamer isimli birisine gözü ilişiyor Hazreti Ömer'in. Bu adamın bir özelliği var. Bu adama bir haber ver bütün Mekke duysun. Cemil'ye çağırıyor. Cemil diyor gel sana bir sır vereceğim. Ama kimseye söyleme. Ben Müslüman oldum diyor. Hazreti Ömer'in derdi zaten duyulsun. Yayılsın. Bir anda duyuluyor zaten Mekke'de. Oraya gidiyorlar Kabe'ye ilk kez açıktan o kadar insan beraberce iman ediyorlar. İnsanlar dağılıyor evlerine Ömer durmuyor. Ömer nereye gidiyor? Ebu Cehil'in evine. Dayısıdır Ebu Cehil ha. yakınlığını da söylemekte. Bir olur. ortalığı bir karıştıracak, karıştıracak ya. Çalıyor kapıyı Ebu Cehil çıkıyor. Ebu Cehil biliyor çünkü o Darun Nedveden ha. o kararla çıktı. Ne oldu diyor yeğenim ne oldu? Vallahi ben de aynen Muhammed'in söylediklerini tasdik ediyorum ve Müslüman olduğumu ikrar ediyorum diyor. Çıldırıyor Ebu Cehil ağzına geleni söylüyor. Hazreti Ömer'de hiçbir bu manada farklı bir şey yok. Ömer anh, o günden sonra artık Müslümanların farklı bir biçimde Mekke'de o daveti yükseltmelerine devam etmelerine sebebiyet veriyor. İki şey söyleyeyim bitireyim. Kanal bizim diye. <gülüyor> gitmeyeceğiz hocam, bitireceğiz, bir kişi bile ayrılmadı hocam e yapalım, bir kişi bile yani. yapalım, Hepsi Allah bekliyor. hepsinin ecrini Amin, ziyadeleştirsin inşallah canım kardeşim Abdullah İbni Mesut Allah ondan ebeden razı olsun bakın dün de andık daha çok onu anacağız iki şey söylüyor Ömer'in diyor iman edişi fetih hicreti nüsret yardım hilafeti ise rahmetti Ömer bu Allah o Ömer'i katında en yüce yerlere vardırmıştır. Bizi onun yolundan ayrılmayanlardan eylesin. Radiyallahu O Ömer radıyallahu şöyle bir ifadeyle İbn Mesud'un dilinde yine. Onun hilafet günlerinin hepsi Ramazandı. Bu ifade çok güzel. Ne demek yani hocam? Ne demek biliyor musunuz? Ramazanda ne oluyor? Şeytanlar zincirlenir. Allah Resulü ne dedi Ömer'e? Ömer dedi senin yürüdüğün yolda şeytan yürümez. Seni şeytan gördüğünde yolunu değiştirir. Ömerli günler şeytanların zincire vurulduğu günlerdir. Ömerli günler her günü Ramazan olan günlerdir. Ha. Allah o Ömer'in ufkunu anlayabilmeyi bizlere nasip ha. eylesin. İnşallah. Benden bu kadar. Allah razı olsun sizden acaba vallahi doyum olmuyor kimse de ayrılmamış herkes de izliyor. E, daha ya, namaz kılsınlar, gece Lütfen, namazı eyvallah, kılsınlar. Inşallah. Gecelerini iman etsinler, sahurlara hazırlansınlar. İnşallah. Güzellikler bitmez. Allah bizi o eyvallah. güzelliklere her zaman talip eylesin. İnşallah. Cenab-ı Hak nefes verdiği müddetçe de biz de o güzellerin bahçesinden güller toplamaya devam edeceğiz. Amin, Allah ayırmasın inşallah. Allah razı olsun. Kardeşlerim yayın boyunca sizler paylaştığımız o görsellerin hepsi aşağıda linklerde hazır bulunacak. Daha detaylı bilgiler istiyorsanız inşallah o zaman o bilgileri şeyden edinebilirsiniz. Siyer yayınlarında gerek Siyer atlası gerek Sahabe İklim isimli onlarca kitabı var hocamızın neşredilmiş. Oradan edinebilirsiniz. Yarınki dokuzuncu bölüm hocam sekiz bölüm bitti bu arada. Elhamdülillah. Elhamdülillah, elhamdülillah. kaz az beyaz. hamdolsun. Yarın muhasara günleri ve ağır imtihanlar başlıyor artık. Evet. biraz onlardan bahsedecek hocamız vefaya karşı büyük vefa Rum Suresi ve Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh sadakatinden bahsedecek. Biraz Kureyş'in şeylerine de değineceğiz orası kaldı çünkü. Evet. O meseleye de biraz değineceğiz tamam inşallah. inşallah. Son olarak da ayın ikiye yarılma mucizesi. mucizesi. Bir mucize evet. istiyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Ondan bahsedeceğiz. Sağ olun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizden istirhamımız Bu programın gönüllü elçisi olun. Akrabalarınıza, dostlarınıza. Kimin ihtiyacı yok ki bunları dinlemeye. İhtiyacı olduğunuz bütün kardeşlerimize, Whatsapp gruplarından iletin, ulaştırabildiklerinize ulaştırın. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Geceniz mübarek olsun. Ahiriniz evinizden hayırlı olsun efendim. Allah'a emanet olun.